796, numaralı konu, Hazreti Ali'nin, azığın en hayırlısı takvadır, buyurması, evet, Kumail bin Ziyad şöyle anlatıyor, Hazreti Ali ile birlikte dolaşmaya çıkmıştık, bir mezarlığın yanından geçerken o şunları söyledi, ey kabirlerde yatmakta olanlar, ey çürümeye mahkum olanlar, ey karanlık ve tenha yerlerin sakinleri, neler söyleyeceksiniz, bizim söyleyeceğimiz şudur ki siz ölenlerin malları taksim edildi, çocukları yetim kaldı, hanımları da başka kocalar buldu, işte bir biz dünyalıların size söyleyebileceğimiz şeyler bunlardır, peki sizler neler söyleyeceksiniz? Bu sözlerden sonra bana dönerek, ey Kumeil, eğer kabirlerde yatanlara cevap hakkı verilmiş olsaydı onlar azığın en hayırlısı takvadır, diyeceklerdi, buyurdu. Hazreti Ali bunu söyledikten sonra ağladı ve, ey Kumeil, kabir, yapılan amellerin saklandığı bir sandıktır, insan bunu ancak öldüğünde anlayabilir, dedi.